Çıkkastır. Kainat, bugün 31 Ocak, Pazartesi, yıl 2011, ay 1, gün 31, Kasım 85. 1432, Hicri Sefer 27, 1426, Rumi Ocak 18. Matbaanın Türkiye'ye girişinin 282. yıl dönümü. Hamsi'nin başlangıcı. Fırtına. Hamsi'nin başlangıcı, 31 Ocak, 20 Mart. Hamsin, Arapça'da 50 demektir. Kış mevsiminin soğuk. ...dönemlere ayırmış olan eski takvimciler... ...Erbayin'in sona erdiği günden sonra gelen... ...31 Ocak gününü... ...Hamsin'in ilk günü saymışlardır... ...Hamsin 20 Mart'ta sona erer. ...Günün malumatı... ...çocuklarınızı temizliğe... ...intizama alıştırın... ...sabahleyin uyanınca çocuk yüzünü... ...kendi yıkamalı elbisesini giyebilmelidir... ...saçlarını da temiz ve bakımlı... ...tutabilmelidir... ...yatmadan evvel mut mutlaka dişlerini fırçalamalıdır... Küçükken öğretilen iyi alışkanlıklar hayatının sonuna kadar ona eşlik eder. Yemek listesi gün 31. Şehriye çorbası, mıhlama, börek, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi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 song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth. The Revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyor. Açık Gazete başladı Ömer Madra, abi Gua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Mısır ahalisine de halkına da bir günaydın demenin tam zamanı Gil Scott Heron'un Revolution Will Not Be Televised adlı parçasıyla açılışımızı yaptık ama aslında durum onun da söylediğinden biraz farklı gibi gözüküyor. Yani devrim Televizyonda gösterilmeyecek. Daha yüksek sesler araya reklamlar falan girmeyecek diyordu. Ama aslında Mısır'da olup bitenler tam bir devrim manzarası gösteriyor Mısır'da. Devrim mübarek olsun diyebiliriz. Yani Hüsnü Mübarek de dün ayaklanmaların büyük ayaklanmaların dün altıncı günüydü. Ve artık Kesinlikle bu işin sonuna doğru gelindiğini gösteren çok sayıda ibare var. 72 saat boyunca seyretmeye çalıştım. Özellikle de El Cezire televizyonunda son derece önemli gelişmeler olduğunu söylememiz lazım. Yani bugün yarındır herhalde meselenin çözülmesi. Aslında televizyon da gösterilmeyecek devrim deniyor ama e, Tamer Şaban diye birisi bir video hazırlamış Mısır'da bu 5 gün 6 gün süren e, devrimci ay, ayaklanmanın halk ayaklanmasının özellikle gençler arasındaki bir e, görüntülerde çeşitli görüntülerden oluşan bir e, video oluşturmuşlar ve oradan aslında müzik eşliğinde belki de Televizyondan tam olarak yayınlandığını insanların çektiği, sokaktaki insanların çektiği, ölenlerin, sokak ortasında vurulanların da dahil olduğu ilginç bir video var. Belki onun sesini de şimdi size dinletelim ki Mısır'da devrim olmakta olduğunu, süre gelen bir devrim olduğunu bundan daha iyi gösteren bir şey yok. Sokaktan doğrudan doğruya çekilmiş ve video aracılığıyla, YouTube aracılığıyla bize gönderilen bir şey. very bad for my government. I haven't food, I haven't gained day. Me and my children, I will die today. Mısır'da sokakta gösteri yapmakta olan isyanı isyanı bizzat yürütmekte olan gençlerin çektikleri bir videoydu. Tabii siz ancak sesini duyabildiniz. Bunu son derece çarpıcı görüntüler de var. İçinde işte birinci sizin de adam hükümet için çok kötü oldu olacak. Bitti bu iş diyordu. Ben de bugün öleceğim. ...diye başladı konuşan biri... ...bir de öyle sakallı iri yarı biri... ...ister Hristiyan ol... ...ister Müslüman ol... ...ister ateist ol... ...olalım ne olursak olalım... ...hiçbir zaman bir daha... ...susturulamayacağız artık diye... ...bağırıyordu... ...gerçekten de Mısır'da... ...artık korkunun... ...hükümlanlığının... ...sona ermiş olduğu günler gibi görünüyor... ...doğrusu... ...yani... Mesela şey Robert Fisk oradan yazılar yazıyor. Mesela şey diye yazmış bu dün bugünkü Independent'te çıkan yazısında Mübarek ne kadar daha dayanabilir, tutunabilir iktidarı adıyasında Independent'te Orta Doğu'nun en tecrübeli muhabirlerinden biri belki de birincisi olan Robert Fisk diyor ki... ...işte askerler dolaşıyordu, tahrir meydanında, özgürlük meydanında toplanıyorlar. Bütün şeyleri yasakları da çiğniyorlar zaten. Sokağa çıkma yasağı falan hikaye oldu. Hatta sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini görünce... ...eşim dostumla e, iddiaya girer misin dedim dinlemeyecekler diye. Pek de öyle... Hı hı. Yani herkes de biliyordu benim iddiayı kazanacağımı bunu söylediğim herkes ve nitekim dinlemediler. Şimdi Fisk diyor ki yanımda bir kadın vardı diyor askerler geçiyor bereleri işte topları filan tanklarla gidiyorlar ağır makine tüfekleri bindirilmiş tankların üzerine. Eğer Mısır halkı üzerine ateş ederlerse mübarek bitti demiş kadın. Eğer Mısır halkı üzerine ateş açmazlarsa mübarek bitti. Demiş mübarek bitti diyor yani ben emin değilim diyor. Hala Robert Fisk'in kendisi emin olmadığını söylüyor ama artık şey içinde bir başkanın tırnak içinde söylenmesi gerekiyor. E, Şerif Abdülkuddüs var. Ee, Mısır devriminin içinden canlı diye Demokrasi Now Önemli demokrasinin Now Radyo ve Televizyon'un önemli isimlerinden biri O da Mısır'dan Kahire'den şöyle yazmış Ben Mısır'da doğdum ve hayatımın yarısını orada geçirdim ama Cumartesi günü e, John F. Kennedy havalimanından kalkan uçağım Kayre havalimanına ayak bastığı anda, tekerlekleri değdiği anda bambaşka bir ülkeye indim. Yani bütün hayatım boyunca bildiğim ülkeden başkasıydı diyor. Bu artık Hüsnü Mübarek'in Mısır'ı değil ve ne olursa olsun, bundan sonraki sonuç ne olursa olsun, bir daha aynı şey olmayacak diyor. Tahrir yani özgürlük meydanında binlerce Mısırlı erkek ve kadın genç ve Yaşlı, zengin, yoksul e, rejimin o nefret edilen polisi ve devlet güvenlik güçlerine karşı zaferlerini kutluyorlardı birbirine ve mübareğe de git mübarek git, git mübarek git kalamazsın. Biz burada, biz kalacağız sen gideceksin diye sloganlarıyla bütün semalarını inletiyorlardı ve sadece Kahire'de de değildi bu tabi İskenderiye'de. Özellikle Süveyş'te. İskenderiye'de üç üç yerde İskenderiye, Süveyş ve e, Tahran'da. Ay Tahran diyorum özür dilerim. Kahire'de, Kahire'de Allah söyletti. E, ciddi anlamda ayaklanmalar oldu. İskenderiye zaten Müslüman Kardeşlerin merkez e, şehirlerinden birisi denilebilir veya merkezi şehir aslında. E, ya yani İskenderiye'de çok kuvvetli oldukları ve hani temelde daha fazla Müslüman Kardeşlerin bulunduğu şehirlerden biri. Orada çok hızlı ge gelişti her şey zaten. Ee, sokağa çıkan tanklar, manklar her şey çok hızlı derdest edildi. Askerler, polisler hızlı katıldı. Ya aslında... Polisler ondan sonra ilk günden sonra da çekildi tamamen. Şimdi tekrardan geri gelmiş durumdalar. Geri gelmişler. Bütün hataları ard arda yapması tamamen gerçeklerden tümüyle kopmuş olduğunu gösteriyor bence. Yerine... Mübarek mi? Mübarek. Mübarek bildiğin hükümeti suçlamaya kalktı. Yani hükümet diye bir şey varmış gibi. Aslında çünkü orada bir rejim var. Ne hükümet var ne devlet başkanı var. Mübarek var. Başka hiçbir şey yok. Ve rekası var. E, çıkıp mübarek e, bayağı işte çocuğunu kurban etmeye kalktı aslında. Hükümet tabii. Hükümet istifa etsin falan diye. Mısırlar As yemediler. Tabii. Evet, yemediler. Aslında... Uzun süre, dördüncü gününe kadar sustu zaten. Sonunda da... Çıkıyorum, konuştum, konuştu. konuşacağım. Yarım saate televizyonda, 15 dakikaya televizyonda ne alakası var ben çıkacağım demedim ki diye CNN'i fırçaladı sonra. Bütün haberleşmeyi de kesti, Twitter'ı da, bütün internet'i... İnternet kesti ve ardından telefonları kesti. Telefonları da kesti, cep telefonları da yani kesti. Mısır'ı aradığınız zaman karşınıza e, ülkenin koyduğu yeni kısıtlamalar sebebiyle bu ülkeye ulaşamıyorsunuz diye mesaj çıkıyordu. Onun sesine de bir kulak verelim istersen. Daha fazla özgürlük ve sosyal reform vereceğim. hükümeti görevden aldığını açıklıyor ve Irak'ın istikrarı için mücadele edeceğim. Mısır. Şey, pardon. Ben sana dala <gülüyor> söyledim. Mısır'ın istikrarı için diyor. Tcdu istikalatı haliyom. <gülüyor> Ltgamul ila Evet fukaralardan filan bahsediyor ama bütün yakınlarını da sınırsız zengin etmiş. Bildiğimiz yeryüzünün en korkunç diktatörlüklerinden biri daha fazla özgürlük ve sosyal reform sözü ver, verdiyse de hükümetti görevden aldığını da açıklıyor. Ama 50 bin kişi mesela her kesimden insan vardı ve diyor ki mesela Şerif Abdulkudüs 50 bin kişi her hayatın her kesiminden geliyor bir e, Ahmet El Eseyli diye de 35 yaşında bir yazar ve televizyon radyo sunucusuyla konuştum diyor. O da katılmış. Çok sayıda katılım var her kesimden. E, biz çok insanız ve güçlüyüz demiş mesela. E, yani sınır gelmedi diyor. Gö Göz yaşartıcı gazın ve Amerikan malı olduğunda gösteriyorlardı. BBC'de de çok hoş. E, bunu ne var. yapalım ne yapalım diye. E, aslında mevzu çok net hiç ideolojik sapmalar e, bilmeden oluşmadan kendi kendine zaten tabanını buluyor. Çünkü egemenin egemenlik e, üzerinden gelen söylem hakkı ortadan kalktığında zaten herkes görebiliyor her şeyi. Amerika'nın verdiği gaz bombalarının üzerlerine atan e, zavallı halk çocukları. Atamadıkları yerde üniformalarını çıkarıp aralarına katılıp şapır şupur öpen polisler, askerler böyle bir garip evet. durumdu. Evet evet son derece e, ilginç e, görüntüler vardı. Tabi müthiş şaşırmış e, durumdalar aslında. Herkes bunu bu yani şey tipi yorumları hatırlıyoruz hep. Okuduk arada da işte Tunus'ta oldu evet ama bu Mısır başkadır. Çok daha büyük bir ülke 80 küsur milyon elbette tabi çok daha büyük bir ülke ve çok etkileyici. Hatta Abdülbahar'i Atvan'ın da El Hayat gazetesinden söylediği gibi galiba Radikal'de yazmıştı bir fil gibi o deyiş, harekete geçtiği zaman bütün etraf e, sarsılıyor savanlar ağaçlar otlar filan ama e, yerine de yeni birini tayin etmeye çalışıyor ilk defa hayatında Tankların üzerinde grafit iler vardı. Evet. Biliyor musun? Çok. Tankların güzel. üzerinde insanlar vardı. İnsan... Ya aslında devrimin olduğuna benim için mesela kanaat getirdiğim nokta Cuma akşam saat 9-9 buçuk civarında yani sokağa çıkma yasağı ilan edildikten 5 saat sonra sokaklarda tanklar vardı, askerler vardı ve İskenderiye'den Kahire'den artık askerlerin tankları bırakıp e, göstericilerin arasına katıldı. Haberleri geliyordu. Tam benim için tepe noktası orası oldu. Çünkü insanlar tankların üzerine çıkıp zafer işaretleriyle hatıra fotoğrafları çektirmeye başladılarsa artık iş yokuş aşağıya. Evet, ve tankların gidiyordur. üzerine duvar yazısı yazıyorlar evet. böyle. Mübarek, mübarek şey... eşek kulakları çizen, korsan gözü çizen falan filan çeşitli kişiler sokaklarda geziyor. Evet, mübarek uçağın seni bekliyor havalimanında. Uyan Mübarek bugün senin son günün diyorlar. Ayrıca başka raporlar da var. Mübarek'in iki oğlu özellikle de kendi yerine veliaht olarak tayin etmeye çalıştığı oğlu Cemal ve karısı Süzen e, Mısır'ı terk ettiklerine dair onların dedikodular dolaşıyordu. E, yanılmıyorsam e, El Cezire'den ben büyük ölçüde El Cezire'den biraz da BBC'den takip etmeye çalıştım. Yani neredeyse 72 saat. Bilgissel takip kaldı. edebildin mi? Çünkü orada unrest şeklinde, huzursuzluk. Evet ama Şiirin bazen adamına, ulaşamayınca... adamına göre değişiyordu. Bilgissel evet, çok evet. çalkalanıyordu. Baş, başta El Cezire'de hafif yalpaladı. Evet. Açıldı, Eleştirildi yaşadı. önce ama sonra bir girdiler yayına... Ondan sonrasını e, onları da kimse tutamazdı gerçekten mükemmel bir. Zaten muhabirleri editorialdan ayırıyorum ya yani. BBS'in kanrevan içinde ağzı burnu dağılmış göz altından yeni çıkmış muhabirleri haber yetiştirmeye evet, çalışıyorlar evet. hiç. Ben de onu söylemeye çalıştım işte bir çok garip bir şey oldu Liz Dusset var çok tecrübeli Aha. muhabiri o konuşuyordu meydandan konuşuyorum dedi ama konuşamadı çünkü Mısırlı dev, genç insanlar. Kadın erkek geldiler o mikrofonun önüne geçip zafer işaretleri yaptılar ve bizzat devrimin BBC'den yayınlanmasına yol açtı. Liz Dusset de ellerini Aha. iki yana açtı bıraktı onlara Yapacak biraz daha bir şey çektiler. Yani çok hoş bir andı o da. Yani bir anlamıyla tabii büyük de bir yani gözlerinde insanların... E, Olağanüstü bir coşku ve sevinç görmek mümkündü. Bu Ancak hı hı. devrimci olaylarda, devrim dönüşümlerinde olabilir. Zaten yani herkes ölüleri, sokağın ortasında ölü arabaların, polis arabalarının, evet. zırhlıların çiğnediği insanları kaldırıp götürenler, suni teneffüs yaptıranlar var. Ama herkes gülüyor. Yani o anın Sihirli büyülü anın günlerdir eve gitmiyorlar. Içindeler. Evet, çadır da kuruyorlar. Evet artık orada. çünkü eve gitmek diye bir şey kalmadı. Meydanlardalar. Evet, eve ara ara büyük ihtimalle gidip yatıyorlar, kalkıyorlar bir ara. Ama öyle bir kalabalık ve sirkülasyondan bahsediyoruz ki artık işte devrim dediğimiz şey tam bu zaten. Hani olabileceğin ötesinde bir şeyler olmaya başlıyor. Evet, yani herkes şu an sokakta tartışıyor. Sen git, biz kalacağız diyorlar. Evet. O kadar hoş bir şeydi ki ve şey de diyor ki. Mesela yani büyük de bir şeyi de duyuyorsun, hissediyorsun. Mikrofon kime tutulsa ya da kameralar... ...lidersiz bir hareket olmaktan da gurur duyduklarını açıkça görüyorsun. Yani bu... Bu iyi mi, kötü, kötü mi, sonra da, evet, Başka ben ufak açıklıkların var ama. Baraday'ı gördükten sonra özellikle. Ama Baraday lider de, Baraday halini almaya başlamıştı. Aldı durumda. ama sonlara doğru o da... E, şeyin baskısı altında çok derhal bugün gitmeli evet. diye konuşmaya başladı. Tabii ki liderliği de itiriyorlar. Evet, yani aslında sokaktaki güç Baradey falan şu anda işin kuklası ama Müslüman kardeşler dahil olmak üzere şu anda devrimin sözcülüğü Baradey verilmiş durumda. Tabii evet, ki ama Müslüman karar, kardeşler karar. de dördüncü günde ancak devreye girebildiler. Evet. O kadar geriden geldi ki yani maliyetli. Sadece isyanların ardından onlar devreye girdi aslında. Hapishanelerde isyan çıktı. Binlerce mahkum Kaçtı binlercesi öldü değil ama onlarcası öldü. Evet yani onların da hapishanede olanların da hepsi hemen hemen e, Müsl ihvandan Müslüman evet. kardeşlerden tabi siyasi tutuklu. Ama e, bir noktada işte meydanda şey başladıkla allah Ekber diye bağırmaya başladıklarını gördüm diyor şey anlatıyor Şerif Abdülkuddus. Abdül Fakat çok daha yüksek. Müslüman, Hristiyan hepimiz Mısırlıyız diye bastırıldığını da gördüm diye. Ayrıca Twitter'dan ve internet üzerindeki mesajlar uçuşup duruyor olağanüstü evet. ve işte galiba çıkmadan önce Cuma günde söylediğimiz bir şey vardı hiç unutmadım onu. Yani biz Hristiyanlar olarak ko koplar ki e, Cuma namazındaki halkları koruyacağız biz de bizim mahallelerimizde. Devrim şu. olacağını oradan Cuma günası da duyurmuştuk biz. En yani önemli, önemli Twitter ]ydi. mesajlarından biriydi hala aklımda. Şu anda zaten işin e, gerçek demokrasi işliyor durumda bir yandan da tabii dedikodu mekanizmi öyle olacakmış böyle olacakmış her köşeden bir haber çıkıyor. Tahrir Meydanı başta olmak üzere Kahire'nin neredeyse tamamı açık bir tartışma alanı. Yani televizyonda rastlıyorsunuz zaten. Evet. İnsanlar ya sloganlar atıyorlar, ya tartışıyorlar, ya çatışıyorlar. Bir yandan işte yağmalar başlamış durumda. Ya da yağmalarla ilgili haberler koca koca veriliyor. ikisinden biri. Şimdi yağmalarla ilgili de başka ilginç şeyler var. Bu beklenebilir bir şeydi. Ben seyrederken Yakınlarımla eşimle filan e, Bu yağmaların da provokasyon olabileceğini düşündüm ama Hı -hı. Kendime sakladım bu düşünceyi yandan da olmayabilir çünkü Ağır yoksulluk altında ezilmiş ve birdenbire özgürlüğe kavuşan insanlar ama, var Herkesin politik özgürlükleri istemeyeceği e, de çok açık Fakat e, tanıklar görgü tanıklarını çıkartmaya başladılar ondan sonra Hı -hı. Özellikle Cezire'de ama BBC'de de konuşulduğunu gördüm bunun Ve gördüm diyor Ben bizim mahalledeki gizli polistendi ve onu müzelere girerken ya gördüm onları talimat verirken gördüm diyor yani mübarekin korkunç polis teşkilatı 22 bin kişilik cumhurbaşkanlığı muhafız teşkilatı var praetorian ordusu gibi yani şey Roma'nın Roma, Roma imparatorunu koruyan şeyler gibi e, şimdi yani toplamda 800 bin kişilik bir silahlı kuvvetleri var ama 300 küsur bin de Polisten bahsediyor. Onlar hiç sokaktan çekildi. Mahsus çekildi ki işte diye düşündüm. Böyle yorumlarda vardı benden başka da yapan. İşte böyle ortalığı şeylere verilsin. Ortalık şeylere bırakılsın. İşte haydutlara, hırsızlara, yağmacılara falan diye. Fakat ilginç bir şey daha oldu. Bu genç insanların mesela kendi mahallelerinde tamamen korumaları da örgütledikleri. ...açıkça görülüyor... ...bunu hem Şerife Abdülkuddüs de yazıyor... ...hem Robert Fisk de yazıyor... ...ve yani mesele aslında... ...Kahire sokaklarının... ...ve bütün diğer... ...İskenderiye ve Port Said'de de vardı... ...hatta... E, ...game over yani... ...işin bittiği kanaati vardı diyor... İşte özellikle Robert Fisk dünkü yazısında independent 30 Ocak tarihli yazısında bu yağmaların da bayağı sivil polisler tarafından e, yapılmış olduğunu söyleyen epey dedikoduya rastladım ben diyor. Hatta son 24 saat içinde 11 kişiyi de e, daha banliyelerde e, köylük yerlerinde kırsal yerlerinde de katlettiklerine dair de söylentiler dolaşıyordu. Ayrıca bir takım iletişim merkezleri maskeli adamlar tarafından basılmış. Hı hı. Ya zaten televizyonlar falan da basıldı maskesiz adamlar tarafından. El Cezir'e e, kapıda sahipendi. bayağı e, kapıyı kırmaya çalışırken polisler e, yayın yapıyordu kapı kırılana kadar devam edeceğiz. Sonrası Allah Kerim diyerek. Ve devam ettilerdi. Ondan evet. sonra da polisler molisler kalmadı zaten. Evet. Her şöyle bir şey değişikliği yaptı. Sadece bence çok çok başarılı bir gazetecilik yaptı. Yayıncılık yaptı. Bütün yasaklarına rağmen. onun için çok sinirleniyor zaten. Yani bir noktadan sonra artık güvenlikleri nedeniyle hangi muhabirimizin nerede olduğunu kim olduğunu söylemeyeceğiz. Evet. Ama devam ediyoruz olduğu gibi yayına dediler ve ben yani dün akşam saat 12'ye kadar aşağı yukarı Yok, yayın, seyredi, devam ediyor. yayın devam ediyordu. Şeyi de Londra'da görülmüş karısı ve çocuklarıyla birlikte Cemal. O tüymüş. Londra'da evleri varmış çünkü. En lüks mahallesinden Nights Bridge'de, orayı çekti. Kapıyı çaldı. <gülüyor> Cezire muhabiri. Zil cevap vermiyor dedi. Fakat ilginç bir şey oldu. Biz burada bütün gün zil çalıyorduk dedi. Bir ara e, komşular ve şey, etraftakiler şey demişler Cemal'e ve eşine çok benzeyen bir limuzin geçti ama girmedi demişler. Tabii morgda yani 150 kadar insanın öldüğü bir var ve e, El Cezir'in en başarılı şeylerden biri yaptığı şeylerden biri korkunçtu tabii morgu tespit etmişti. Ve mesela İskenderiye e, morgunda 23 cesedi gösterdiler. Çok Seyda sonra arttı maalesef. Yani e, Kahire'de de toplam 150 kendi... galiba. Benim öyle başladım. laflar var aslında çünkü bir sistem olmadığı için artık. Ama evet. mesela bu gösterdik Kanrevan içindeki hı hı. cesetler ve yüzlerinin paralandı. Onları göstermedi Allah'tan. Ama paramparça edilmişlerdi. Kaire morgunda 11'den fazla. Fakat orada da çok ilginç çekici bir şey vardı. Morgun etrafında bekleyen Aileler kayıplarını yakınlarını bekleyen aileler dövünüyorlardı yüzlerini parçalayan anneler ya da eşler vardı ama aynı zamanda da büyük bir öfke devam etmekteydi gene de git gene de git diyorlardı çok ilginç bir şey ve tek istediğimiz şey şu diyorlar mübarek gitsin yeni seçimler yapılsın. Özgürlüğümüz, hı hı. adil seçimler yapılsın, özgür seçimler. Bir de haysiyetimizi, onurumuzu. Başka hiçbir şey istemiyoruz diyorlar. Bu olağanüstü ilginçlikte bir şey. Ne talep edileceğine dair çünkü ne bir eğilim var ne de sanki buna dair bir hazırlık, bıkınlık ve artık hani yeter be şeklinde bir durum. E, aslında tam da devrimin formülasyonu, ayaklanmanın formülasyonu diyebileceğimiz şey ne isteyeceklerini dair daha çok tartışabilecekleri mekanizmalar oluşturmaları gerekiyor. Aslında temelde ihtiyaç olan şey sanki hani dışarıdan hariçten ukalalık yaptığım farkındayım ama uymuş gibi geliyor bana. Çünkü e, şu ana kadar tek odaklanabilen odak noktası sanki e, bir politik entiti olarak, varlık olarak Baradey. Baradey'den öte başka hani herkes adına konuşan, birileri adına konuşan başka birileri henüz yok ortada. Evet ama Baradey'in son konuşmasının ben e... Pozitif olduğu düşüncesi... Zaten değil. Mısırlılar arkasındaysa evet, evet. bize de arkasında durmak düşüyor bir şey, herhalde. Öyle. Başka ben de bir şey, yok. şey dedi. Yani basit bir formülasyon getirdi. işte. Yani Geçiş hükümeti olabilir ancak ve seçimlerin muhakkak yapılması lazım ve bir gün bile kalması fazlalıktır artık dedi. Fakat tabii mübarek Hakikaten kavrayamıyor meseleyi. Yani gerçeklerle bütün ilişkisini kesmiş olduğunu düşünüyorum. Son yani. 22 senedir falan da kesikti zaten. <gülüyor> Eski Çok polis yok. şefini getirdi ya. Evet. Başkan yardımcısı olarak tarihinde ilk defa 30 yıllık diktatörlükte ve başta mesela şey onda da hafifçe yanıldı. El Cezire ben bir an şaşırdım ne diyor ya. İşte Mısır İsrail görüşmelerinde önemli rol oynamış ve Mısır'da saygınlığı olan biri diyordu kısa sürede değiştirdiler Allah'tan düzelttiler. Hı hı. Çünkü e, bu özellikle teslim edilen şeyler var ya CIA'ye mesela El-Kaide diye Guantanamo'ya gitmek üzere filan Mısır'a gönderilen insanlar onlarda da başrolü oynamış ve bizzat işkencelerde bulunmuş olduğu anlatılan biri öylesine ki e, e, birisini çözmek için tırnak içinde özel uzmanlık alanı işkenceymiş kendisinin Ömer Süleyman'ın Zaten kendisi de 75 yaşında. Bir jeriatrik ihtiyar cellatlar topluluğu halinde dolaşıyorlar ortalıkta. inanılmaz bir şey yani yaşlı mübarek 82. O da 75 yaşında ve birisini gözleri önünde bir Özbekistan'dan Kırgız'ın bir Kırgızı öldürtmüş gözünün önünde birisini şey yapsın diye çözdün diye bir araba. Hı hı. Yani onu öldürten Adamı getirdiler şimdi demokrasiyi kurtarmak için filan. Onlara hepsi neden biraz... El Cezir'e vesaire hani bu tip e, türbülanslar yaşadığı işte BBC bir huzursuzluk e, olarak adlandırıyor Mısır'da olan biteni. Bütün yaklaşımın aslında toplamda olumlu olmasına rağmen. Evet. Türkiye'de zaten e, Türkiye haberleri Erdoğan kime küfür etti, Kılıçdaroğlu nasıl şaklattı falandan sonra... <gülüyor> Mısır'da da bir şeyler oluyor falan diye böyle zevzekçe bir şeyler izlemek mümkün. Dönen Türklerden bahsediyorlar. Zaten evet. evet. Sessiz. Ama ben daha çok sessizten tepkilere birazdan geçelim çünkü Tabii. benim de birkaç söyleyeceğim şey var yani Suudi Arabistan'ın Filistin'in Filistin, Filistin otoritesinin tepkileri çok Devlet bahçı aslında zaten. Aslında herkes için her devrim olduğu gibi bu devrimde bir turnu sol Aynen öyle. Onun için işte 72 saat Bakarız uykusu. kimler <gülüyor> ne demişler. <gülüyor> <Yattım> <gülüyor> bu ama sen yakalamıştın o. Ed, Ed Setiadi. Mısırlı Hristiyanlar koruyacağız diyorlardı. Evet. 25 Ocak tarihi. Onu sakladım. Çıkışını da aldım. Devrim başladı an, an oldu Cuma evet. namazından hemen önce birleşmeye karar verdikleri yerde ama şüpheciler, septikler, acabacılar olan iyimiciler falan devam ediyor. En iyisini bilenler işin daha garibi hakikaten bazı bir sol var mı Türkiye'de de ben şahsen bir cevap buldum. Sol dediğimiz şeyin büyük kısmı büyük şüphelerle bakıyor musun? Ya başka da bir şey demiyor. Ne diyor evet. bu? Tabi tabi. Aynen öyle. Yaşasın. Biz ama bütün keyfiyle doğrusu... Tadını çıkartıyoruz, tadını çıkartıyoruz isyanın, ayaklanmanın durduğumuz yerden ne kadar çıkarsa. Devir, evet, orada olma, olmak da vardı. Tam Mısır anasını zamanı aslında. Satayım. Şimdi <gülüyor> Galire'de olmak vardı, anasını satayım. Açık very I haven't food, I haven't gained a day, me and my children, I will die today. You command you goddamn rights, and we will have our rights, one way or the other. We will never be slain. You to Evet gel ellerini ateşe tut. Bu Mısır devrimi sırasında devam etmekte olan gözlerimizin önünde açılmakta olan açılıp serpilmekte olan Mısır devriminin sokaktan yarattığı olan üstü güzellikte bir videonun ses kaydıydı. Gel ellerini ateşe uzat diye bitiyordu oradaki bir sokaktaki bir militanın diyeyim ya da işte devrim için sokağa çıkmış bir adamın ister Hristiyan olsun ister Müslüman ol ister ateist ol asla asla susturulmayacağız. Bir daha seslerimiz şey olacak bizim Allah'ın cezası haklarımızı vereceksiniz diye büyük bir öfkeyle 30 yılın belki de binlerce yılın. Firavunlardan bir devam etmekte olan öfkenin Mısır'a özgü hı. bir firavunluk değil aslında çok çok daha geniş bir öfkenin dile getirdiği yerdi çok ıı, ilginçti doğrusu öbür adam da bugün öleceğim diyordu ama hükümet için çok kötü olacağını kesin söyleyebilirim diyordu onda da çok ciddi bir ifade vardı inşallah ölmemiştir o ben bugün öleceğim diyen kişi Amerika aslında çok ilginç ve e, başta çapraşık tepkiler verdi Önce aman efendim sakin olalım şiddete ne gerek var konuşuruz falan filan gibi böyle Tabii bir en yakın adamı çünkü halk akıl vermedi beraber ama hemen ardından aslında bence kendi dış politikaları açısından akıllıca bir adım attıklarını düşünüyorum beklemezdim bu kadar hızlı bir fır döndürlü ee, dışişleri Bakanı Clinton çıkıp e, evet efendim reformlara gerek var böyle olmaz. Halk istiyor. Halka kulak vermeli Mısır falan gibi. Bir önceki konuşmasında bir yere vardı. ne dedi ama biliyorsun değil evet. mi? İşte tamam önce... diyorum. 180. Clinton hakikaten yani demokratik bir geçiş olmalı diyor. Sanki 30 yıldan beri inim Çok inim ineten. Çok demokratik inneten... her şey. ...işkencehanelerde mahveden halkını bir ağır diktatörlük yokmuş gibi, faşist bir diktatörlük neredeyse, hı hı. E, a, on, demokratik bir şekilde devredilmesi gerekir diyordu. Ya, diktatörlük mü değil mi tartışmaları yapan dışları yetkilileri, bolca vardı Amerika'nın orada burada görebildiğim televizyonlara çıkan kısmı Mısır'la ilgili... E, diktatörlük de denemez ama falan diye böyle hani çeşitli e, 9-8 ritimlerde açıklamalar yapıyordu. Joe Biden mesela diktatör dem, denemez dedi. Ama öyle Dememedi. bir dedi ki bence diktatör dedi. Yani <gülüyor> o, o uzun paragraf diktatör olduğu anlamına geliyordu benim için mesela ama. Ama Joe Biden tabii şey başkanına terörist, high-tech evet. terörist diyebiliyor ama öbürü mübarek di, şimdi. Mübarek, mübarek de o bu bir o kadar kolay yargılamayalım. Bu kadar kolay yaftalamayalım. Evet, aynen Anladım. öyle. Evet. Ama asıl lafı hatırlıyor musun? Peki Obama'ya bırakalım. Meşhur uzlaşma yani seçildikten sonra Kahire'ye gitmişti ya hatırlayacaksınız. Evet, evet Türkiye'den de geçti. Evet uzlaşma konuşmasını yapmak üzere Kahire'ye yollanırken basından birileri kendisine sormuştu. Mübareğin otoriter rejimi konusunda ne diyeceksiniz diye. Yani o adam da dünyanın en nazik gazetecisi olmalı yani. Otoriter rejim diyor sadece. Soruyor bu <gülüyor> diktatörlü. Yani bayağı bir azımsama, understatement sayılırdı yani. Obama da şöyle cevap vermişti. İnsanlara yafta takılmasından hoşlanmam. Öyle mi değil mi? Evet. Dolayısıyla başkanı otoriter diye tanımlayacak değilim. Mübarek iyi bir insan. Ciddi söylüyorum bunları Mısır'a, Kahire'ye gitmeden. Ülkenin iyiliği için çalışıyor. Mısır'ı istikrar içinde tutuyor. Ayrıca bize yardımcı olan bir müttefik. Ayrıca? İyi, iyi bir müttefikimiz o bizim. Şimdi diyor Chomsky'de bir konuşma yapmış bir televizyonu ve başka konuda çıkmış e, radyoya konuşma yapmak için ama mecburen e, bunu a, ön, e, yani bütün devrimleri iz, yakından izlediği gibi buna da şimdi öncelikle çok önemli olaylar oluyor Mısır'da deyip girmiş. E, pe, e, Şehir üniversitesinde güney üniversitelerinden birinde müthiş bir alkışla karşılanan bir konuşma şimdi diyor ki bundan sonra Orta Doğu'da herhangi biri Obama'nın insan hakları konusundaki sözlerini ciddiye alırsa şaşarım doğrusu İşin ilginç tarafı başlarda ciddiye alanlar da olmadı değil diyor ama şimdilerde Arap halkları içinde Amerika'ya karşı düşmanlık duygusu o kadar yükseldi ki çok yakın zaman önce yani bir iki ay önce yapılan kamuoyu araştırmalarında şu sonuçlar alınmış Nüfusun yaklaşık, yani Arap nüfusun yaklaşık yüzde sekseni Amerika'yı bölgeye en büyük tehdit olarak görüyor. İsrail'den sonra tabii. İsrail'den biraz daha düşük. İsrail yüzde seksen en büyük tehlike. Arap ülkelerinin gözünde. Amerika'da yüzde seksen. Arap ülkelerinin sadece yüzde onu İran'ı başlıca tehdit olarak görüyormuş. Yani Amerika'nın Politikalarına karşı bu düşmanca duygular, hasmane duygular o kadar aşırı hale gelmiş ki %57 gibi bir çoğunluk Amerika'yı ve İsrail'i engellemek için İran'ın nükleer silahlara sahip olmasının da gerekli olacağı ve Orta Doğu'yu daha iyi bir duruma getireceği kanaatinde. Tabii kan kanla temizlenmez ama insanlar e, bol kan gördüklerinde her şeyde çözüm olarak aynı yerden bekleyebiliyorlar. Yani onu... E, Şimdi çok ilginç. Wikileaks hakkında da son derece ilginç. Yani Hillary Clinton'ın dün akşam ilk söylediği söz şuydu. Demokratik olmayan bir hükümet değişikliğini kabul edemeyiz dedi. Sanki. Sağına kadar inanılmaz demokrasi vardı, yani. vahaydı. Ama Wikileaks hakkında da ilginç bir şey gösteriyor bize. Bu sızan bilgilerle ilgili en çok reklamı yapılan şeyler, manşetlere çekilen şey neydi? Amerikan batı basında, hatta Türk basında da. ...Arap ülkelerinin nasıl Amerikan politikalarını desteklediğini gösterdiğine dair manşet haberler yapıldı. Chomsky söylüyor. İşte orijinal alıntılar şu böyle dedi. Hatta Arap liderlerinden hatırlıyor musun? Suudi Arabistan lideri vurmalısınız İran'ı demiş evet. bizzat Suudi kralı. Onu böyle saldırmalısınız, vurmalısınız diye heyecanlı haberler, manşetler yapıldı. Bahsedilmeyen bir şey vardı. O biraz önce sözü edilen Arap halklarının kanaati. Yani şimdi demokrasinin ne kadar aşağılandığını Amerika'da küçümsendiğini ortaya koyuyor. Müthiş bir aşağılama. Yani bu sadece diplomatlar arasında değil, bütün gazeteciler arasında da, dışişleri bakanında da değil. Onu bekleriz zaten ama medyadaki yorumcular arasında da böyle. Tek bir referans gördün mü Arap halkları arasında böyle diyor dediğine dair görmedik. Bunu kimse Sırf. görmek istemiyor ki. Evet. Bu görülesi ya da görünce yani, çözülesi kısmı değil çünkü. Değil. İktidardaki diktatörler bizi destekliyorsa işler yolunda. Her şey yolunda. Eğer halk ezici çoğunlukla bize karşı çıkıyorsa bunun hiçbir önemi yok. Çünkü diktatör dostlarımız onları kontrol altında tutarlar nasıl olsa. Tunus'taki gibi. Gördüler Tunus'u da sonunda. Yani. Şimdi aslında bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman şimdi Tunus'ta olanlar bir aslında dalgaya yol açtı. Dalga da daha nerelere vuracak belli değil. Çünkü pek çok yerde de protesto gösterileri, destek gösterileri bayağı virütik bir şekilde yayılıyor. 3 Şubat'ı bekliyoruz diyemendi. Evet. Yani hızlı bir yayılış var. Ee, bir yandansa işte neredeyse işte 70'lerden beri devam eden uzun bir Orta Doğu politikası zinciri var. Mısırın özellikle bu zincirden kopması ihtimali e, bütün her şeyi bir... Tamamen alt üst edebilir. Orta Doğu'daki bütün Amerikan planlarının, Kuzey Afrika'daki bütün Amerikan planlarının tamamıyla çökmesi anlamına gelebilir. Ee, Obama o zaman endişelenmiş biraz işte zaten Obama'nın sesine de bir kulak verebiliriz elimizde. Kısmetsiz bir... başkan hakikaten Kısmet. onun açısından bakarsak çünkü yani Bush gibi beceriksiz 11 Eylül sonrasında zat zat zat elinde boru gezerek iş halledebiliyordu ama Obama... Afrika'yı, Orta kaybeden, bilmem nereyi mahveden ve bilmem de de falan diye devam edebilecek bir adam olarak anılmaya doğru gidiyor bence. Zaten haaret gazetesinden Aluf ben de tam senin dediğini Öyle yazmış yorumcu. Obama tarihe Mısır'ı kaybeden adam olarak geçecek. Demiş. Yani böyle giderse hakikaten <gülüyor> böyle olacak. Kısmetine. Ne yapalım Kısmet. herkese bir şey düşüyor. Bakalım ne demiş Obama. So I want to be very clear in calling upon the Egyptian authorities to refrain from any violence against peaceful protesters. The people of Egypt have rights that are universal. That includes the right to peaceful assembly and association, the right to free speech, and the ability to determine their own destiny. These are human rights, and the United States will stand up for them everywhere. Those protesting in the streets have a responsibility to express themselves peacefully violence and destruction will not lead to the reforms that they seek. The United States has a close partnership with Egypt. But we've also been clear that there must be reform, political, social, and economic reforms that meet the aspirations of the Egyptian people. When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight, he pledged a better democracy and greater economic opportunity. I just spoke to him after his speech. And I told him he has a responsibility to give meaning to those words. To take concrete steps and actions that deliver on that promise. Evet, yani İran şahı da son ana kadar desteklemişlerdi. Tunus'ta da Fransa başta olmak üzere. Yani Amerika ile Avrupa arasında hiçbir fark yok. Obama da diyor ki, daha konuşmasından sonra ben de açtım telefonu konuştuk kendisiyle ve ona insanların toplanma fikir özgürlüğünü gösteri yapma hakları olduğunu da hatırlattım. Bunlara saygı göstermelisin bu anlamlı reformlara siyasi ve sosyal reformlar yapılması gereklidir ve bu anlamlı şeylere de şey yapma sorumluluğum vardır dedim diyor. Yani tamamen bütün dünyayı ahmak yerine koymaya devam ediyor. Bu standart şey yani İran şahını da son ana kadar desteklediler o yeryüzünün gelmiş geçmiş siyahin deyimiyle gelmiş geçmiş en korkunç işkence içinde... hanelerini o yapan şaha Stephen Kinzer'ın kitabından okuyabilirsin. Okuyabiliriz yani ama aynı şeyleri söylüyorlar şimdi. Başkan Obama'da fakat e, hakikaten yalnız yönetiyorlar diktatörler e ardından da yalnız kalma ihtimalleri böyle yüksek olabiliyor. Suudi Kralı Abdullah telefon etmiş. Olmaz böyle şey demiş. Ne demiş bilmiyorsun ama. Tam bilmiyorum. Daha söyleyeyim de bak Bu bunu yapan yabancı parmaklar yabancı ajanlar demiş. Aynen böyle. E zaten Nil televizyonu yani devlet televizyonu artık herkes sokakta sokağa çıkma yasağı falan delik deşik ee, televizyonda sürekli şey yayını yapıyordu bu ABD parmağı var bu işin içinde Amerikalılar e, insanları ayaklandırıyor çapulcular var hırsızlar var tüm evet. bunlar olurken e, bu yayın olduktan yarım saat falan sonra Ulusal Demokratik Parti yani Mübarek e, Partisi diyelim genel merkezi cayır cayır yanıyordu. Yandı evet yakıldı. Ve bir Allah'ın kulu da dönüp söndürmeye bile kalkmadı. Yani bütün bunlar bir şey ifade ediyor ama ifade ettiği şeyi anlayabilmek gerekiyor. Aslında bu ne Mısır'a özgü, ne Yemen'e özgü, ne Tunus'a özgü. Ortada bir sistem var ve bu sistemin en fena altında kalanlar, en çok kemiği çatırdayanlar sonunda fena ayaklanmaya başladılar. Peki bu Suudi Kralı Abdullah 87 yaşında mıdır nedir? Vardır oğlu. Hastada. E, Tabii canım haneden onlar zaten haneden. E, tam o anlamıyla e, de, Kral demiş ki Mısır bir Arabizmin ve İslam'ın bir ülkesidir. Hiçbir Arap ve Müslüman insanoğlu bu şeyi tahammül edemez demiş. Kendine Müslüman ve... <gülüyor> ...Arap diyen kimse bu yabancı ajanların... ...beşinci kol faaliyetini kabul edemez demiş... ...Mısır adına. Hmm. <gülüyor> yüz kol. binlerce insan... ...milyonlar sokaklardaydı... ...ve bu... E, ...ifade özgürlüğü... E, ...adına yapıyorlar... ...sızdılar diyor... ...kardeş Arap... E, ...Mısır e, ülkesine... ...ve ne için sız, sızma niye... Niye? Güvenliği sarsmak ve hmm. istikrarı bozmak için İstikrar. <gülüyor> ve işte yıkım, korkutma, yakma, yıkma, yağma için yaptılar diyor. Ve bu protestoları şiddetle kınıyorum demiş. Mübareğin nereye gideceği belli oldu değil mi? Laik mübarek, tıpkı laik bin Ali gibi Suudi Arabistan'da sonlanacak bence. Al alacaklar mı sence Londra'dan, Amerika'dan filan kendisini? Yani Şahı almıştı ama. Yok yok o, o dönemin ruhuydu. Bu dönemin ruhunda bence her diktatör kendi başının çaresine bakar böyle bir durumda. Yani, Suudi Arabistan'dır herhalde. Herhalde Suudiler alabilir. Ya bu arada işte deminki e, takıldığım nokta bunu beğenmeyenler, ürkenler şüphelenenler, eyvahlar olsuncular, e, akşam uykuları kaçanlar kimler diye baktığımızda aslında ortaya bir skala çıkıyor. E, Suudi Arabistan korkuyor. Açıkça söyleyenler. Devlet Bahçeli Mübarek, Mübarek, zaten Mübarek şey demiş yani istikrar ve güvenlik istemeyenler yapıyor ve tuhaf ve şüpheli hedefleri var demiş. Yani tamamen bunu hayatlarında sürekli tweetlerini izliyorsun değil Hı -hı. mi mübarekle Suudi arabistan kralının hayatlarında bir kere bile iyi e-mail çekmemiş görmemiş insanlar buna. görmesine bile gerek yok ki şüphelenmesi için yeter sebep var oradaki bu güzel tatlı iyi yönetimi yıkmaya çalışıyor Amerika ayak yapıyor ama o da ürkmüşler arasında toplanma özgürlüğü yok ifade özgürlüğü Atalan Üsküdar'ı geçti babam vermiyordunuz o özgürlükleri söktüler zaten <gülüyor> devlet bahçeye vereceğim ama bir saniye ondan önce Mahmut Abbas'ı vermem lazım ha. Filistin otobüs. bir diğer harika e, şüpheci Mısırla olan şeyini e, dayanışmasını doğrulamış Mabu, Mab, e, Mahmud Abbas şeyi aramış, Mubareyi aramış, Mubarek olsun demiş ve demiş ki güvenlik ve istikrara olan bağlılığınızın arkasındayım demiş. Yani tamamen Filistin otoritesi, Filistin Çünkü devrimi niye? aksi halde e, Hamas bir gedik bulmuş olacak. Aksi halde e, o Mısır'a çekilmiş olan çelik duvarları Mısır halkı tutup Gazze'lileri içeride tıkılı tutmayacaklar. Aksi halde e, Filistin'in kurulu denklemi İsrail'le çökmüş olacak. Paradigma değişecek, e, Abbas'la değişecek. <gülüyor> Abbas da ben dememiş miydim diyeceğim sana. <gülüyor> Valla Abbas'a çok diyen oldu ambas. ama o Duymaz, duymaz bence. O öylece duruyor Daha ise işte dünyanın pek çok yerinde e, Sekter sol hareketler Kendi örgütlerinden olmadığı için Ya da kendi devrimleri olmadığı için evet. Orada kardeş bir örgüt bulup konuşamadıkları için Bu durumu şüpheyle karşılıyorlar yani Türkiye'de pek çok e, Devrimci tırnak içi örgüt e, ne, ne olduğuna dair Şüphelerinden başka pek bir şey söylemiyor Twitter'la neden oluyor neden öyle, Müslümanlar bunun neresinde, o ne, bu ne falan gibi böyle bir şüpheci, bir böyle irdeleyici yaklaşımları var. Bu da başka bir başka ilginç durum ama hani bu da yine bazı karakterle çok ilgili. Ortada sonuçta zaten bir sosyalizan yapı vardı değil mi Mısır'da? Kendini öyle tanımlıyordu. Evet, <gülüyor> devrim hemen şimdi diye bir şey göre, açıklama gördüm ama bunu Mısır'la ilgili zannedip heyecanlandım değilmiş, Türkiye ile ilgiliymiş. Yani, yapılan açıklama buraya da gelirse hayır diyecek değiliz Buyursun başımızın üstüne yeri var ama e, konu bu değil şu anda <gülüyor> evet ben de öyle anladım zaten o yüzden o manşeti görünce almıştım gazeteyi sonra e, olmadı peki şey ne demiş kim MHP Bahçeli e, Bahçeli de bunun işte şey ayaklanma kalkışma e, kötü hal olarak tanımlıyor ve aslında çeşitli paralelliklerde kurmuyor değil. Aynı Kürtlerin kurduğu gibi Kürtler de çünkü bazı paralellikler kurdular. E, olan olan tane direnme hakkını selamladı BDP mesela. MHP tam bu direnme e, işinden rahatsız. Aslında üç aşağı beş yukarı hani kimlerin nerede durduğuna dair, ne yap, ne ettiğine dair böyle durumlar tekrar pozisyonları taze ediyor. Tekrardan bir daha bakıp bir daha karar vermemizi sağlıyor. Yani her şu ara Mısır'a gitmeye can atmıyorsanız bir oturup düşünün niye atmadığınızı. Yok eğer Mısır'da olan bir tane rahatsızsanız zaten bir daha bir daha bir oturup düşünün ne yok, olduğunu. Yok o zaman artık rahat düşünecek bir şey yoktu. Vallahi şey kalmamıştı <gülüyor> bana sonra. geçmiş olsun. Ya, bir, bir daha bir sarsaklayalım canım belki bakarsınız. Amin olsun. Evet devam ederiz bundan sonra. İsrail de gayet yakından izliyor. Benim daha çok ilgimi çeken aslında İsra... Şimdi Twitter'da bir hastalık halinde ben de Mısır'ı izliyorum. Mesela Çinliler izleyemiyorlar çünkü Çin Tamamen Twitter'da İycipt kelimesinin aranmasını kapatmış, bloklamış durumda. Ee, yani Mısır'da olan bir taneden haberi yok Çinlilerin, Çin'de yaşayanların. Ama e, ben Çin'de yaşamadığım için fark edebiliyorum ne olup bittiğini. Sürekli olarak bakıyorum. Bir süre sonra İsrail'den e, sadece isimler görmeye başladım. Yani tanıdığımdan değil ama hani e, isminden, cisminden, nerede oturduğunu söylediğinden anlıyorsunuz nereli olduğunu. Ve sorgulamaya başlamışlardı. Ya yani bu Mısır'da olanlar bize etkiler mi diye. E, bu da yine devrimin olduğunu düşündüğüm anlardan biriydi. Çünkü eğer e, bir şekilde bunları hissettiriyor, düşündürüyorsa ortada ciddi anlamda bir değişiklik var demektir. Ee, mübarek gider biz gideri güdüsel olarak fark ediyor aslında İsrail ben Eliezer'in en sevdiği adam Binyamin Eliezer'in her şey kontrol aldım evet, mübarek fakat Gideon Levi de Haretz gazetesinde yazmış ki Mısır halkları kitleler dikkat edin her seviyede her kesimde kendi kaderlerini ellerine aldılar diyor çok etkileyici bir şey var ve insana coşku veren bir şey var diye yazmış Gideon Levi ve hiçbir kuvvet mübarekin o korkunç kudreti dahi ki ben Elias'lar bayılıyor ona diyor. Bunun üstesinden gelebilir Washington'da nihayet anlaşıldı olayın şeyi ve kendilerini senin de biraz önce söylediğin gibi abi işte e, hemen son anda bir manevra yapıp koparttılar kendilerini diyor. Gideon Nevi halkının gözünde yer etmek için bu e, bir e, Kudüs'tekilere yani şeyle e, İsrail'dekilere de bir ders olmalı diyor ama galiba bunu yapana kadar hiçbir kıymet harbiyesi olamayacak İsrail'in Orta Doğu'da diyor da çok önemli bir şey diyor. I was walking the street In the time where I was born I was moving to be. and I had never felt before I soon opened my eyes I took a look around I saw it across the sky The revolution starts now Yeah The revolution starts now The revolution starts now When you rise above your fear Cheer you the walls around you down The revolution starts here Where you work and where you play Where you lay your money down What you do and what you say The revolution starts now Yeah, the revolution starts now Starts now in your own backyard, in your own hometown What you do is standin' around Just follow your heart to revolution She starts now den bulduğumuz bir şarkıyı çaldık. Revolution starts now. Zaten öyle bitti. Devrim şu anda başladı, başlıyor dedi. Açık gaste. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. United Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hepimize günaydın. Evet, Mısırlılara da bir günaydın diyebiliriz herhalde. Evet. Çok e, önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Orta Doğu, daha, daha doğrusu yalnız Orta Doğu değil, bütün bölge, Kuzey e, Afrika ve Orta da yakından ilgilendiriyor. Mısır'da devrim olmakta benim kanaatime göre. E, ve mübareğin de günleri sayılı ondan sonra olacağını bilemeyiz ama bir daha aynı şey yani korkunun tamamen bitmiş olduğu evet. korku imparatorluğunun sona erdiği ve asla bir daha korkmayacağız diye bir kadının bağırmasını anlatıyor mesela tepelerinden jet uçakları uçurulurken Tahriyer meydanında yani böyle ne diyorsunuz durumlara? Ya e, bir, elimde bir kitap var. E, ben e, NTB yayınlarından Orta anlamak diye Fransız olması gerekiyor. E, Ilan Pape. Belki yanlış taraf bizi de bulabilirim. E, Ilan Pape İsrail'li. İsrail mi? İsrail'li e, önemli bir tarih profesörü. Genç tarihçiler kuşağının en önemli. E, Ve vicdanlı izinlerim. isimlerden de biri. Ne, nereden? vicdanlı Vicdan. isimlerden de biri artık Onun... yaşayamıyor şeyde ee, İsrail'den çıkmak zorunda kaldı e üzerinde bir işaret var da ben ondan herhalde Pap e diye okunsun diye işte Pap diye okunmasın Şimdi, diye orada şeyi işaretlemişim ben sonuna doğru 2008'de basılmış kitap galiba 2009'da Türkiye'de mi 2010'da Türkiye'de basılmış evet. kitabın orjinal 2008 diyor ki 21. yüzyılda küreselleşen Orta Doğu son bölümde işte bölgenin ekonomik küreselleşmesi, aşırı kentleşmesi yeni bir medya devrimine maruz kalması bu üç konu Orta Doğu'nun asıl gerçekliğiyle bağlantılı olarak ele alınmalı diyor. Bu üç süreç yani ekonomik küreselleşme, aşırı kentleşme ve yeni medya devrimine maruz kalma zamanla bölgenin geleceğini belirlemede ...din ve kültür kadar hatta onlardan... ...daha fazla etkili olduğunu kanıtlayabilir... ...diyor. Evet. Şimdi... E, ...böyle baktığımızda... ...yani e, bu bölgedeki gelişmeleri... E, ...içinde... E, ...bir kere her şeyden evvel... ...bu ayaklanmaların... E, ...yerli karakter taşıdığını... ...görüyoruz. E, bir de... ...her kesimden memnuniyetsizlerin varlığının... ...da hareket ediliyor... E, bütün bu ayaklanmalar içerisinde sadece e, işte, e, her türlü ayaklanma Orta Doğu'da e, siyasal İslam ya da radikal İslam olarak yönetimler tarafından e, öne sürülürdü. E, bütün memnuniyetsizlerin bulunduğunu tanık oluyoruz. Aslında bir taraftan da bu Mısır'da ve Tunus'taki hareketleri e, öncesinde e, şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum ama e, yani bir buçuk iki yıl önce aslında bu hareketler Paris'te e, başladı bir noktada. Paris'teki e, ayaktan şeyleri, hareketleri, eylemleri hatırlayalım. E, özellikle Kuzey Afrikalı göçmenlerin başlattığı, gençlerin başlattığı, işsiz gençlerin e, başlattığı e, Paris ve varışlarındaki eylemler vardı. Bunlar da İslamcı falan değildiler. Birinci vatandaşlık istiyorlardı. Kendi e, kültürel ve dinsel değerlerinin daha e, altını çizilmesini istiyorlardı. Yani bir noktada aslında orta doğudaki bu hareketlerin Fransa'daki bu başlangıcını yitibatlandırabiliriz e, diye e, düşünülebilir. E, bunun temel şeylerinden biri e, Papen'in bu kentleşme ve göç e, konusuna da dayandırmak mümkün çünkü e, bu yüzyıl önümüz geçen e, yüzyılda ve günümüze kadar özellikle Orta Doğu'daki kentleşme ilmesi inanılmaz arttı ve bu kentler zaten yönetimler de belli ekonomiler tükenmiş ekonomiler kentler yönetilmediği gibi Arap ülkeleri arasındaki göçler nedeniyle çok kültürlü çok etnik yapısı farklı gelişlerden oluşan yapılar da oluştu. Ve bildiğim kadarıyla Kahire'nin nüfusu 22 milyon falan çok evet. yüksek bir nüfusa sahip. Kentleşme alabildiğince arttı. Bu arada tabii geçen 70-80 yıllık süreç içerisinde bu ülkelerden kendi aralarında yani mesela Mısırlılar, Tunuslar... Katar'a, bir Körfez'e gittiler çalışmak için. Böyle bir iç dalga yaşandı. Aynı zamanda Avrupa'ya da giden çok ciddi bir nüfus var. 2008 krizi Avrupa'da sıkı bir göç yasası uyguladılar malum. Yani bunları sınırladılar. Eskisinden daha zor göçmek Avrupa'ya. Ayaklanmanın arka planında... Yani bu Absorbe ediyordu bir şekilde Özellikle muhalif unsurları Absorbe ediyordu Avrupa Bunlar ülke içerisinde de Bulundular Aslında yani Meseleyi Ta yani Bu Geçen yüzyıldaki Bu ulus devlet inşasına kadar Götürmek mümkün Genelde bu coğrafyada işte Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonraki Fransız İngiliz e, mandalarıyla yönetilen e, bu ülkeler bağımsızlıklarını e, iki ana akımın ortaklaşa projesiyle kazandılar. Bunlar genelde e, Arap milliyetçileriyle ve siyasal İslamcılar e, bağımsızlıklarında ortaklaşa hareket ettiler. E, bunlar da seküler Arap milliyetçileri e, ve siyasal İslamcılar. Ama zaman içerisinde e, seküler Arap milliyetçileri, siyasal İslamcıları devre dışı bıraktı ve siyasi sistemi devleti ele geçirdi bu iki ana akım seküler Arap Milliyetçiliği ile siyasi İslam hareketi birlikte hareket edip bağımsıtır kazandıktan sonra böyle bir ayrışmaya girdi daha sonra işte bu batı yanlısı, seküler Arap miliciliği, kimisi zaman zaman işte duruma göre Sovyet yanlısı ya da NATO çizgisinde bir politika izlediler. Ama geçen bu tüm bu oluşumda e, tam bir ekonomik sistem inşa edilemedi. Nepotizm, e, liberal bir ekonomik sistem işte kapitalist sisteme dayalı ya da e, yolsuzlukları önleyen, refah dağıtan e, bir durum oluşmadı. Ee, ve bu e, evet yani bu zaman da bu siyasi İslam düşman e, tayin edildi ve işte sosyalistler, komünistler, liberaller de e, bu soğuk savaş döneminde düşman kategorisine eklendi. Evet yani bölgenin e, tamamında da zaten böyle görülüyor. işte Tunus'ta gördük ama Cezayir'de, Libya'da. Mısır şimdi patladı Bundan sonra da işte Yemen'de Ve Darısı da belki Suriye'ye gelecek Libya'ya da gelecek Darısı onların başına Yani gerçekten zalim Sert diktatörlükler Aşırı bir zenginliğin ortasında Muazzam bir yoksulluk var Ve her türlü muhalefet işkenceyle, terörle, kaba kuvvetle Bastırılıyor ve Batılılar da hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği de bunları destekliyor. Böyle bir durum var yani. Tabii yıllardan beri bu rejimi sürdürebilmesi soğuk savaş döneminde daha sonrasında işte Batı'dan destekle bu rejimler ayakta kaldı. Tabii dönem dönem İngilizler, dönemdem Amerikalılar, mavcut ülkeler açısından Fransa bu bölgenin dizaynında etkin rol oynadılar ama sonuçta bugün geldiğimiz aşamada birincisi gerçekten halkın tercihleri doğrultusunda birincisi yerli bir hareket yani hep dış efektin dış katkının bir şeylerde aranır bu tür durumlarda bu yerli bir durum ve de dışarısı da burayı anlamada yönetmede eski gücü yok bu mütefiklerin yani bunda Tunus'un Devrik başkanının Fransa'ya kabul edilmemesini Evet, son bir dakika, bir saat öncesine kadar onu destekliyordu Fransızlar ama hemen sattılar tabii ve uçağa havada döndü falan. Öyle acayip ilginç durumlar oldu ama bunlar standart bu aslında. He. yani Favori diktatörleri var. Sevdiği diktatörler var. Batılıların. Kazanın kapağını sonuna kadar kapalı tutmaya kadirler diyor. Tutamayınca kazanın kapağını da o zaman da tabii sırt çeviriyorlar. Bir tek şah Durumu İran'da Şah Rıza Pehlevi durumu hariçte onu kabul ettiler. Ama e, şimdi mesela 68'de Haiti'de de aynı şeyi gördük. Filipinler'de Marcos diktatörlüğünde de Romanya'da Çavuşescu'da hepsi onların Amerikalılarla İngilizlerin ve Avrupalıların favori diktatörleriydi. Sevgilisiydiler yani. Evet ya, ama bir, bir son kullanma tarihleri de var. Var. Evet hepsinin var. Yani adam Fransız'ı kabul edilmiyor. Obama sarkozy kutluyor bundan dolayı. Ve de Suudi Arabistan'a gidiyor değil mi? Evet Suudi'nin yani. layık <gülüyor> bir adam. Suudi Arabistan'dan başka gidecek yer bulamıyor. Son Mısır olayında da Suudi Arabistan'ın tavrını biraz önce konuşuyorduk ama siz duymadınız herhalde tabii. Şey, Suudi Arabistan şey diyor. Beşinci kol var bu Amerikan oyunu filan diyor. Yani casuslar sızmış diyor ülke. Ülke istikrarsızlığı yıkmak için, ülkeyi içeriden yıkmak için yapılmış bir şey diyor. Evet yani e, batının bölge politikaları e, da etkinliği, e, bir kere bölge politikaları iflas ediyor. Etkinliği gittikçe azalıyor yön vermek ve liderlik etmek bu bağlamda ele almakta fayda var. Ve de yani şu andaki sabırda halkın çoğunluğu nereye de durursa orayı tercih etmek durumunda. Evet. Türkiye'den de pe pek bir ses çıkmadı galiba değil mi? Evet. Sessizlik yani, hakim yani. Sessizlik hakim yani. Şimdi Türkiye'de iktidar partisi Orta Doğu'ya yönelik ee, şer ekseni değil de istikrar ekseni demişti değil mi? Davutoğlu'nun öyle bir e, şeyi var. E, Amerik Bush'un şer eksenine karşı istikrar ekseni Ve görünmedik ölçüde aslında e, birazdan özetlemeye çalışacağım. yani Cumhuriyet tarihi boyunca en yoğun o, Orta Doğu ile ilgilenen bir hükümetle karşı karşıya son 8 yılda. Evet komşu, yani ara buluculuk aktif bir şey. İnisiyatif alan bir rol vardı Değil mi? Evet, evet. Yani e, bu rol Özellikle Mısır'ı çok rahatsız ediyordu e, Mısır zaten sonuçta e, İslam ve Ortadoğu Doğu coğrafyasının İnderlik hususunda e, Evvel ezel Türkiye ile Bu anlamda çatışmış e, Bir ülke e, işte Özellikle İsrail konusundaki e, AKP ve AKP Başkanının tavrı, e, bölgede sempati uyandırdığı ve hatta Türkiye'ye ilişkin e, hep böyle bir iki şey var. E, bütün bu soğuk savaş döneminde Türkiye yine bölgeye e, hep bir rol model e, unsur olarak. E, hatta Burgi lafı vardır. E, biz iki şeyi ele alıyoruz. Bir Kur'an bir Nutuk diyor. Ondan sonra e, işte Kemalist bir rejimi e, kurmak üzere işte demin söylediğim seküler e, milliyetçilik e, grubu genelde bu ülkelerde batıya dayalı böyle rejimler oluşturmuş e, siyasi İslam tasfiye edilmiş ya da yasaklanmış e, Türkiye eski dönemde de bir rol e, model ülke gibi zaman zaman takdim edilirdi yani ben de hatırladığım çok yoğun olmayan işte bu ülkelerle özellikle Tunus'la e, çok ender ülke görüşmelerinde devlet başkanlarının gidiş gelişlerinde bu husus üzerinde durulurdu Kemalizme bir selam çakmadan e, geçmez derdi. Mesela e, şey devrim Fıkral e, Farun 1952 yılında Mısır'dan uzaklaştı e, devrilmesi yerine önce Necibin General Necibin geçmesi esnasındaki Necibin'de bir yıllık bir süre sonra Nasır onu devirir. E, General Necip e, Mustafa Kemal'i örnek aldığını söylüyor o zamanki... E, hangi gazeteyi dönüştü mü Alman e, bir söyleşi yapıyor. Ondan sonra... Vatandır herhalde. Vatan, evet vatan. vatan. Ondan sonra dolayısıyla e, bir eski dönem açısından bir e, model ülke e, zaman zaman işlenen bir konu. E, şimdi de bu dönemde işte e, özellikle e, Mavi Marmara olayı, Davos'taki e, İsrail devlet başkanıyla şiddetli e, tartışma, terk edilmesi olayın, Türkiye İsrail... Evet, pardon. Şey, Ahmet Emin Yalman olacak galiba değil mi? Yok ee, onun oğlu Tunç Yalman. Ha, Tunç Yalman mı yapmış? Hı hı. Evet. Ee, söyleşi o yapmış. Hı hı. Ondan sonra onun oğlu oluyor bildiğim kadarıyla zaten galiba. Neyse e, yani bu bağlamda Türkiye'nin bölgede e, bu iktidar dönemi içerisinde bir e, liderlik pozisyonu, e, bazı konularda önderlik pozisyonu olduğu, Lübnan'dı, i̇şte İsrail'deki çatışmalar, e, ekonomik ilişkilerini Suriye ile geliştirilmesi, Irak'ta e, ki yönetimle daha yakın komşu ülkelerle, e, İran'daki nükleer mesele gibi pek çok konuda e, Türkiye'nin aktif rol oynadığını görüyoruz. Bu sessizliğin arkasında iktidar partisi e, bu e, özellikle yani Dışişleri Bakanlığı'nın bürokratik çevrelerin dışına baktığımızda e, birincisi şöyle bakmak lazım. Bu e, ayaklanmaların temasında e, böyle e, İslami bir içerik yoğunluğu görünmüyor. E, her türlü kesimden memnuniyetinin varlığını e, görüyoruz. Tunus'ta e, ben geçenlerde Oraya gitmiş bir TRT muhabirinin arkadaşıyla konuşuyordum. Gündüz gösteri yapan gençler akşam bira kuyruğunda diyormuş. Şimdi e, dolayısıyla burada e, böyle bir e, muhafazakar motifin ağırlığı şu anda gözükmüyor. E, genel olarak bir e, anlamaya çalışıyor bence e, iktidar partisi. Türkiye'de aslında eden de ses yok. Yani genel olarak Türkiye sessiz. Evet evet. Ben de onu söylemek evet. istiyordum. Yani hiç e, onlar işte... Dünyanın bir tarafında böyle devrimler, ayaklanmalar oluyor. Dünyanın şey pek şeydi. bir tarafı da değil. Bize çok çok e, yakın Öyle içinde bulunduğumuz bölgeyi derinlemesine etkileyecek bir şey. Hatta işte Tunuslu muhalif Gannuşi'nin de 22 yıl sonra ülkesine dönmesi evet. gibi önemli haberler de var. Yani Tunus'taki halk ayaklanması hatta devrimle Giden Zeynel Abidin Binali'nin önde gelen muhaliflerinden 69 yaşındaki Raşid Gannuşi 22 yıl sonra ülkesine dönmüş. İşte müthiş bir şey var e, Mısır'da da mübarek gitti gider durumu var ama hiç ses çıkmıyor. Evet. Aslında yani e, mü, mübarekten e, geçen 30 yıl boyunca Türkiye yönetimlerinin çok sıcak e, işler geliştirilmesi, diği net görülen bir şey. Erbakan gitmişti ki götürdüğü teklif Mubarek'in reddetmesi için e, yani doğru reddetmesi e, 90'ların ortalarındaydı. Biliyorsunuz bu Müslüman e, sekizleri kuralım önerisiyle gitti. Mubarek de ona e, bunun başındaki Müslüman ibaresi Batı yürkütür Deyip reddetmişti. E, yani e, Mubarek ilişkileri Türkiye'nin ee, doğru ya da eğri Hiçbir zaman e, pek de iyi gelişmiş değil Çünkü bölgede İran ve e, Mısır e, kendi e, Varlıklarını Türkiye lehine hiçbir zaman e, boşaltmak istememişlerdir Hele hele 1950'li ve 60'lı yıllarda Nasır döneminde de e, Mısır'ın Türkiye ile olan ilişkileri e, Buna e, çok e, Net bir cevap verir ama bugünün, Bugünkü anlamda Bu e, yani batının e, tavrını e, ki tarihi boyunca da Orta Doğu politikasında özellikle Soğuk Savaş döneminde e, Türkiye tamamen NATO ve e, Batı endeks, ABD endeksi bakmıştır bu bölgeye kendisinin özgün bir yaklaşımı e, olmamıştır. İsrail'in tanınmasıyla başlayan süreçte birlikte ki o İsrail'in e, 48. yılında ilk tanıyan ülkelerden biri olması. Yine Mısır'la bir takım gerginlikleri o dönem içinde e, yaratmıştır. Ben e, açıkçası bu sessizliğin arkasında e, bir yandan çok derece hevesli e, ortodöry rol oynayan bir hükümetin e, iki şey yani akla gelebilir. Bu tür bir şeyin arkasında e, ki güçler içerisinde Türkiye'nin sayılması söz konusu olabilir mi? Türkiye burada e, bir dış etken e, rol e, Kesilebilir mi Türkiye'yi? Pek e, e, açıkçası e, yani orada etkin bir rol oynayan Türkiye olduğunu söylemek e, mümkün değil. Ancak yani İsrail e, sempatisinin yarattığı bir durum var. Onu e, görmek mümkün. Evet şüphesiz. E, yani. Ama e, şimdi e, bunun e, yani Türkiye'yi çok hızla geride bırakabilir düşünme kapasitelerini de. Yani daha İşin içinde şimdi, şimdi 3 Şubat'ta mesela e, şeyde e, Yemen'de e, ciddi gösteriler olması bekliyoruz. Zaten başladı. O da Yemen'de çok küçük bir ülke değil yani 23 milyon Tunus'un iki katından fazla bir nüfusa sahip ve orada işte 15 küsür yıldan beri e, devam etmekte olan Ali Abdullah Salih var. Ee, Mısırda tabi ne olacağı hiç belli değil ama e, yani devrimin yani olmakta olduğu muhakkak. Yemen'de de izleyebilir. Mısır'a çünkü pek çok böyle oldukça e, bilmiş bir şekilde mı, yokça Mısır'da olmaz. Onlar bambaşka ülkeler diyen analistler vardı ama bu halkın kitlelerin e, genç özellikle genç kitlelerin sokağa çıkmasının neleri değiştirebileceğini göremeyenler de vardı. Ayrıca da tabii Suudi Arabistan'ın da durumu. <gülüyor> Şimdilik petrol geliri dolayısıyla sağlam gidiyor ama ne olacağı belli olmaz. Libya var 41 yıldan beri. Evet. Muammer El-Kaddafi'nin bulunduğu. Cezayir'in durumu var. Ve Fas var tabii. Büyük evet. bir ülke. O da 32,5 milyon nüfuslu bir Fas monarşisinin ne olacağını da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu gibi konularda demokratik devrimlerden yana bir tavır alması çok öne almak açısından çok iyi olurdu. Hem etik olarak hem de Aslında bugüne kadar izlediği çizgi açısından da gelmesi tutarlı, olurdu, evet. tutarlı olurdu. Yani hem İsrail çatışmasını Öne sürüyorsun, demiştim. Bundan dünya, bu, İslam dünyasında ortada dünyası dünyasla topladığın bir sempati var. Ee, yani Mısırla olan ilişkileri, e, mübarek olan ilişkileri bu hükümetinde çok iyi olmadı hiçbir zaman. Ondan sonra e, dolayısıyla e, kendisi demokratik muhafazakarlık e, diye diye e, ama son dönemde çark etti ama. E, görüyoruz. Bu bağlamda e, bir iktidar açısından e, sürdürmesi ve açıklamalarıyla beslemesi gereken bir süreçti. Ama e, Batı'nın e, gösterdiği yaklaşım kadar bile bir e, ifade çıkmadı yani. Evet. Bence de belirgin yani bugün Yıldıray Uğur kapalı toplumların sonu gelir başlıklı bir yazı yazmış tarafta. E, siyaseten tercih edilmiş anlamlı bir pasifizm diyor. arabuluculuk buluculuk yok. istikrar için tarafları bir araya getirme çabası yok diyor ama bence fazla bir pasif tavır olduğu da söylenebilir. Yani dünyanın dört bir tarafında da dayanışma gösterileri yapıldığını görüyoruz. Yani Beyaz evet. Ev'in önünde Amerika'da, Washington'da ve New York'ta Birleşmiş Milletler binasının önünde gayet öfkeli ve canlı kalabalıklar bu haddinden fazla artık bu öldürücü diktatörlüğün uzun sürmüş diktatörlüğün sonunu istiyorlar 30 yıllık diktatörlüğü aynı zamanda Türkiye'de de İstanbul'da İzmir ve İstanbul'da da eylemler oldu Mısır halkının yanındayız dediler yani burada Türkiye'nin daha aktif bir şey en azından bu işte El Cezire başta olmak üzere basına internete Hatta cep telefonları da dahil telefonlara yasak konması filan gibi şeylere de yani bir çeşit eleştirel bakış olması iyi olurdu yani, bence fazla. Uygun olurdu bugüne kadar izlediği için evet. diye. Yani iç politikanın e, girdabına e, kapıldı e, kaldı e, desek yani çok anlamsız bir şey söylemiş oluruz. E, yani gerçekten e, bu e, ikili yapı hep var bu iktidar partisinde. Yani bir anda Kürt açılımı yapıp bir anda operasyon sürdürür. hep Bir anda Ortadoğu'da sempati şeyi zirvesine çıkar ama böyle bir durumda sessiz kalır. Bu açıkçası yani iktidar açısından bölgedeki bugüne kadar izlediği politikanın eklemleşerek bir başka meyvasını alabileceği bir durumdur. Bu açıdan da e, pek anlamak mümkün değil açıkçası. Evet, Filistin'i Filistin tanıdı mı Türkiye? Bir ülke olarak, bağımsız egemen bir ülke olarak ben zannetmiyorum. Evet. Oysa yüzün üzerine çıktı ülkeler ve halbuki Kosova'yı evet. tanıdı değil evet. mi? Türkiye'yi tanıyanlardan biriydi Kosova'yı. Bu, bu iktidar hem de. Evet. Evet. Ee, yani evet tutarlık ...çok önemli bir etik ilkedir yani... ...ve dediğiniz çok doğru... ...yani böyle bir role oyunulduğu zaman... ...sadece laflarla olamıyor... ...kimse bunu yemiyor... ...sen Mavi Marmara... ...gemisi bu kadar... ...dokuz kişi ölecek, yer alınacak... ...dünyanın gündemine gireceksin... ...ondan sonra bölgede bu kadar atak politika izleyeceksin... ...Lübnan'ı, İran'ı... ...her şeyin çözümünün içerisinde yer alacaksın örgüdekil demokratik girişmeler karşısında sessiz kalacaksın. Tunus hakkında da hiçbir şey söylediğini Yok. hatırlamıyorum. Bundan sonra Yemen gelecek, bakalım ne olacak ama yani, bu çok geride kalma ihtimali de var yani var. ya sadece etik açıdan Aslında değil. dünyada da genelde yani böyle tereddütlü değil mi batıda ilk başta şey ama belli tavırları yani adam adım izleyerek alan bir pozisyon içerisinde ama Türkiye bölgede bu kadar aktif rol oynadığını iddia eden bir ülke olarak bu kadar geride kalması açıklanmaya son derece muhtaç aslında bölgeyle ilgili olarak yani tarihsel sürece baktığımızda yani 50'ye 50 kadar zaten hiçbir zaman Türkiye bu uğrayla ilgilenmemiş. Evet, yani serbest piyasa ekonomisi öylesine ve kalkınma, yani ne pahasına olursa olsun kalkınma ve büyüme ideolojisi öylesine gözleri karartmış ki sanıyorum başka hiçbir şey görülemiyor. Artık herhangi bir demokratik dönüşümden duyulacak bir dayanışma, heyecan da görülmüyor. Bu acı tabii. Aslında yani bu dönüşüm... Yanlış da bu politika evet. yani. Dönüşümün içinde bulunan unsurların içerisinde piyasa aktörleri de var. Yani daha e, liberal bir ekonomi istiyorlar Mısır'da bankacılar, e, dış bankacılardan içerideki şeylere kadar. Yani e, sonuçta Türkiye'yi gerçekten e, Dışişleri Bakanlığı'nın e, sitesinde e, dünyanın en önemli bölgesinde bu kadar hareket olurken e, ikide bir bakma e, zorunluluğu duydum. Ee, hani gece yarısı konur da biz mi görmeyiz filan. Yani gerçekten e, şeyin e, Kral Faruk e, devrildikten sonra e, bir büyükelçi gönderiliyor. Eee Louisüstü Tugay isimli bir e, kişi. Ondan sonra e, oraya gönderiliyor, çok tecrübeli bir diplomat. Önce Necip var biliyorsunuz. Ee, evet, Necip de onların Cemal Gürsel'i Cevze Sunay gibi bir şeydir darbenin. Ee, sonradan getirilir. Hatta zaman zaman Türkiye'deki darbeciler de hep başımıza geç başam dediklerinde aman abi, 12 Mart'ta falan da var beni Necip'e çevirmeyin diye bir Necip algısı var. İşte o dönemde Büyükelçi atanır ama Büyükelçi süveç meselesi vardır. Türk Büyükelçisi İngiliz yanlısı politika ve Nasır'a bunu söyler. Harika doğru. Ve personelen Grata ilan edilir. İstenmeyen şahıs. Ah, i̇stenmeyen şahıs. Ve diplomasi tarihine geçen, yani istenmeyen şahıs olunca ülke e, devletin seni geri çeker. Yani resmi bir yazıyla. Mısır'dan kovuluyor. <gülüyor> yani dünya tarihinde ender bir olaydır. Bir de çok ilginç işte Necip Nasır yönetim başı geçince bu Büyükelçimizin karısı devrik kralın kuzeni aynı zamanda. Evet. Ve büyük malları var. Tabii mallarda müsaadele olunca Büyükelçi şey diyor mallarımıza el kondu bu devlet hukukuna aykırı. Bunlar birbirine giriyor. Yani bizim Mısır'la şeyimizde diplomatik tarihimizde çok inciler var ama ...yani orada da devrim oluyor... ...işte o zaman adıyla devrim o da... ...yani Necip ve Nasir yönetiminin el koyması... ...Süveş kanalının daha sonra millileştirilmesi... ...sonra hemen akabinde... ...Demokrat Parti diyor ki... ...NATO'ya benzer bir pakt kuralım... ...ondan sonra İngilizler de yer alsın... ...adamlar İngilizleri kovuyor... ...biz İngilizlerin, Mısır'ın ve Amerika'nın yer aldığı... bir ...NATO benzeri... Bir ...Ortadoğu paktı öneriyoruz onları... ...bu da reddediliyor... <gülüyor> evet. Yani bu yeni hükümetin de fazla pasif olduğu söylenebilir bu durumda. Yani e, ama gerçekten açıklamayı muhtaç. Bu kadar aktif rol almayı e, alacaksın. Muhalefet e, de öyle. Eksen kayması mi? dedirteceksin. Değil evet, mi? Evet. Muhalefet de öyle. Muhalefet de öyle. E, bir e, garip bir durum yani gerçekten. Evet. Tamam mı sırda? Bu çok heyecan verici buluyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazde.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 Yaz grubuna kulak verdik. Welcome to the World of the Plastic Beach adını taşıyor şarkı ama ilk cümlesi bizim konuyla bağlantı kurmamıza yol açtı. Ve devrim televizyondan gösterilecek diyordu. Gerçekten de yalnız televizyondan da değil üstelik de bütün sosyal paylaşım sitelerinde adım adım izlememiz. izlemekten öte örgütlenmede de örgüt, ciddi anlamda örgüt. yer. Aldılar sosyal paylaşım siteleri bu nedense mesela bir grup ortodoks tarafından da eleştirilen şeylerden biri Twitter'la mı olur efendim devrim falan diye bunların hepsi araç aslında insanlar iletişip e, belli noktalarda uzlaşabildikleri sürece Twitter Hüseydi, mı SMS Hüseydi. mi toplantı mı tartışma mı konsey mi kongre mi yapıyorlar. Çok önemli değil. Çok ilginç. Bu konuyu getirdin. O zaman seyrettiğim şeylerden birinde de El Cezire'de şöyle bir tartışmaya da tanık oldum. Onu da hemen söyleyeyim. Ee, çok e, gen, üç genç insanlı aktivistle ilk günden yapılan Cuma, e, cumartesi sabahı seyrettiğim bir program vardı. Biri aktör, biri aktivist, biri de blogger. Hı hı. Yani internet üzerinden gayet genç Blue Jean'li... ...sempatik insanlardı... ...tabii El Cezire'de... ...Jane onlar onlara... ...son derece... ...sempatiyle bakıyordu... ...onlar dediler ki... ...ya işte... E, ...tabii ki kullanıyoruz bu sitelerin falan ...güvenlik meselesinden mesela... ...aktör olan Vael adlı kişi de dedi ki... ...yakışıklı da bir olan. E ya ne güvenliği ne mübareğin istikrarından bahsediyorsunuz. Kardeşimi sokağın ortasından kaçırdılar güvenlik polisi. Hı hı. Ve 48 saat hiçbir haber alamadık. Annem filan perişan oldu ölüyordu dedi. Yani ve ölebilirdi de kardeşim diyor. Şimdi böyle bir ülkeden bahsederken diyor her türlü araç kullanılır dedin ya. Onu tartışıyorlardı işte, oradan aklıma geldi zaten televizyondaki bu tartışma programında mesela Twitter'i kapattı ne yapacağız işte interneti cep telefonlarını hiç dert değil dediler ya Cuma günleri de mesela herkes zaten cenaze şey camiye gidiyor namaza hı hı. orada buluşur haberleşiriz ne olmuş yani diyorlar tam böyle bir şey yani bunun dini ya da teknolojik bir önemi yok mesela Artık isyan etmek ve şey yapmaktan ibaret yani adalet ve özgürlük talebinden ibaret mesele şey de ilginçti tabii mesela şimdi Mısır'daki isyanın arkasında ABD mi var diye sormuş bugün bir gün gazetesinin haberi ne var mı Amerika mı ha Amerikan parmağı evet ampetizim vallahi beter. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliklerine ait gizli yazışmalarını yazışmaları kamuoyuna sızdıran WikiLeaks'in son yayınladığı belgeler Mısır'daki demokrasi yanlısı hareketin ABD tarafından finanse edildiğine işaret ediyor diye bir haber var. Ama ben bu haberin devamını nasıl getirdiklerini bile bilemiyorum. Çünkü aynı gün The Guardian gazetesinde Luke Harding'in bir haberi vardı. Ona girmeden bir şey sorabilir miyim önerme açısından? Hmm. Hani çünkü her şeyin bittiği ve sözün bittiği yere varmış oluyoruz her seferinde. Ee, Mısır'daki demokrasi yanlısı hareketin ABD tarafından finanse edildiği diyelim ki doğru. Bu durumda yani pozisyonumuz bu? ne olmalı? Kesinlikle. ABD destekli mübarek mi yoksa ABD destekli demokrasi yanlısı hareket mi? Yoksa en iyisi evimizde oturup cık cık cık bunlar da olmadı, bunlar da değil deyip en iyisi ağlamak da olabilir tabii. Ya bu işi bir türlü anlamıyorum da. Demokrasi yalnızca olmaktan geçiyor her şey zaten. Ee, yani gizli. Ee, neye dayandırıyorlar orada haberi? Ee, ben görmedim. De bir, bir haber yani. Ee, ABD WikiLeaks'in son yayınladığı belgeler Mısır'da demokrasi yanlısı hareketin ABD tarafından finanse edildiğini işaret ediyor. Norveç'in Aftenposten gazetesinin yayınladığı belgeler'e göre ABD mübareğin üzerindeki baskıyı arttırmak için bu ülkede demokrasi yanlısı gruplara 10 milyon, milyonlarca dolar yardımda bulunmuş falan diye devam ediyor. ABD mübarek üstüne niye baskı arttırıyor ki ayıptır sorması. Bilmiyorum. En çok askeri destek verdiği ülke İsrail'den sonra. Evet 1.5 yani... milyar dolara yakın 1 milyar 300 milyon dolar yılda veriyor ve bütün ordu da zaten Amerikan e, teknik yardımıyla ve silah yardımıyla duruyor. Şimdi başka bir şey var yalnız. Mesela benim gördüğüm 2009 Mayıs'ındaki gayet açık bir briefing notu koymuşlar. Mübarek Washington'a ziyarete geldiği zaman Wikileaks hemen şimdi Wikileaks harekete geçti ve Mısır'daki bu ayaklanma ortaya çıkınca yeni bilgileri ortaya koydu. Kendi elinde işte bir tanesi de 2009 Mayıs'ında yani çok kısa bir süre önce Mübarek'in Washington'a yaptığı ziyarette. Ee, şöyle diyor e, yani e, mübarek 28 yıllık şeyinde diyor büyük bir, büyük bir saygı gördüğünü söylüyor bir kere diplomatlar bu Amerika diplomatlar gerçek bir realisttir çok tedbirli tutucu ve idealist hedefleri de yoktur ve eğer Mübarek hala hayatta olacak olursa 2011'de gene kesinlikle adaylığını koyacak ve kaçınılmaz olarak kazanacaktır diyor Finan böyle şeylerden bahsediyor ve ne kadar yakın bir Amerikanın ilişkisi olduğunu Mübarek'le söylüyor ve şöyle de bitmiş zaten mil mil ilişkimiz var diyor militer militer ordu ordu ilişkisi vardır diyor Aynen böyle kısaltmış mil-mil relationship diye ve e, Amerika e, Amerikan ordusu hem Süveyş kanalındaki tesislere hem de Mısır hava sahasına öncelikli erişim hakkına sahiptir diyor. Daha ne isteyebilirdi bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri istiyormuş işte bir şeylerden. Daha da herhalde bir de demokrasi istiyor. Ayrıca demokrasi hareketini de desteklediğine göre. Ve ve fakat falan diye devam edebiliriz. Fakat Mısır'da son gelen haber BBC Reuters ve Anadolu Ajansı kaynaklı haber. Mubarek gitmeden biz ayrılmıyoruz demişler yani. Sen git biz kalıyoruz demişler meydanlarda. Yarın eğer hala Mubarek gitmediyse... Bir hüsnü kuruntu olarak kendisini hala iktidarda zannediyorsa. <gülüyor> e, bu zan yani herhalde hüsnü, tamamıyla. Hüsnü zan evet. <gülüyor> ortadan kalkmış olacak mi, mi, milyonların gibi. Milyonların protestosu çağrısı yapılmış çünkü. Polise tekrar sokaklara dönmesi talimatı verilirken sokağa çıkma yasağı da genişletilmiş. Peki bu sokağa çıkma yasağı ne işe yarıyor? ya devlet varmış gibi oluyor öyle ya öyle bir durum var ki tarih müzesi ulusal müze dedikleri e, ki Mısır'dan bahsediyoruz tarih? yangından zor bela kurtarıldı ve halk tarafından kurtarıldı bir kısım e, eser maalesef zarar gördü. ...hele El tutuşup engellemeye çalıştılar... ...ya siviller... ...yağmalayanlar da var... ...veya yağmalayanlar var diye bir laf var ama... ...hani e, kafası kopan mumyalardan falan filan da... Evet. bahseden haberler görmek mümkün... ...kırılan o güzel küçük heykeller var... ...paha biçilmez... ...yani yeryüzünün en ender bulunan... ...eserlerinden bir kı kısmı bu... Tabii. ...fakat şeyi de anlamadım... ...ben o camları kırılmaz... ...kurşun geçirmez zannediyordum... ...bu kadar eserleri demek... ...orada da şeyi götürdü biri... ...ihalede camları akanlar. Bence sistemin kendisi gibi. Yani evet, hep aynen öyle. insanlara kurşun geçirmez ve kırılmaz görünüyor ama vurdun mu kırılıyor. Cam da öyle. Sistem de. Hayır insan bu kadar pahalı şeyleri biraz parayla verir. Zaten alıyor çünkü parayı. Bari kırılmaz. Yani bir adamın çekişle vurup kıracağı gibi şeyler de sergilemezsin sende. Neyse bu detay zaten. Ama Değişim yakında geliyor diyor işte Muhammed Elbera'da. Değişim geldi yani orta yani. sınıflar e, ya Mısır'ı terk ettiler ya kırsallara kaçtılar. O büyük şaşalı 5 yıldızlı 7 yıldızlı otelleri Kahire'nin şu an bomboş. Zenginlerin bir kısmının da özel 12 uçak kaldırıldığı söyleniyor evet. Türkiye mesela merkezde. en çok bununla anıldı... Ee, ...Türkiye'deki televizyon haberlerinde... ...Türkler kurtuldu, Türkler geldi... ...Türkiye uçak, uçak Türk evet. falan diye... ...böyle devam eden... ...1455 kişi e, Türkiye'ye getirildi... E, ...bir de şey hikayeleri... ...başlamış durumda benim en sevdiğim şey... E, ...kıssadan hisseciler... E, ...mesela CNN Türk'te... ...bir haber görmek mümkün... ...herkes kendi istediğini deviriyor şimdi... şimdi ...devrim zamanı ya... ...sıra Talabani ve Barzani'de mi... ...diye sormuş... Bakıyorsun ana sayfasında beşinci haber Mısır'da mübareği göndermekte kararlı Mısır diyor ama bir de böyle haberler var falan her şey bir aslında iyi oluyor herkesin kartlarını açtığı herkesin endişelerini hislerini duygularını olumlu olumsuz her anlamıyla ortaya koyduğu bir durumlar yaratıyor devrimler. Küba ne demiş Castro? Görmedim valla. Ben de onu, ben de görmedim de merak ettim. Bu Bakarız tarafta. ama yani Duyurum. bir şey söylemiştir herhalde. Yani İskenderiye'de, Kahire'den sonra İskenderiye, Mensure, Damanhur, Süveyş, Port Said kentlerinde ve her tarafında aslında Şarmelçehe bile oraya asker sokmasını istemiyormuş İsrail hiç komşu evet. evet. oraya bile askerler görünmüş filan. Yani sokaklara dökülmüş insanlar var, polis ortada yok ama o yüzden var ama bu yeni getirilen işkenceci istihbaratçı Ömer Süleyman da maalesef gene adaşım ama bu işi çözmez. Yani tamamen bağlantısı kopuk insanlar bunlar. Mübarek Bey getirdiği adamlar bir de hava kuvvetlerinde de Ahmet Şefik diye birini getirmiş kendisi gibi hava kuvvetlerinden bir asker. Böyle kurtarılabileceğini zannetmiyorum. Susturarak El Cezire'yi de olabileceğini hiç zannetmiyorum. Sokağa çıkma yasayla da olacağını hissetmiyorum. Ayrıca dünyanın dört bir tarafında da destek, dayanışmalar var. Hakikaten her tarafta dayanışma gösterileri oldu. Hmm. İstanbul'da da biz de söylemiştik. İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da hmm. oldu gösteriler. İstanbul'da konsolosluğun önünde bir gösteri oldu. Akşam da çeşitli gruplar birlikte meşaleli yürüyüş yaptılar desteklemek için Mısır halkıyla daha doğrusu dayanışmak için desteklemekten çok. Evet, dayanışma çok önemli tabii burada. Yani oradaki insanlar mesela televizyon şeyine gözlerinde görüyorsun. Bir kamerayı gördükleri zaman işte mesela bu Amerikan malı bir göz yaşartıcı bomba fünyesidir diye gösteriyorlar. ...ya da iftarla tankların üstüne yazdığı şeyleri bak bak gösteriyorlar. Mübareğin şey portresinin üzerine X çekmişler, onu gösteriyorlar. Yani tabii dünyada bu öfkelerin, haklı öfkelerinin paylaşılmasını, duyulmasını ve dayanışma ihtiyacı var. Onun için de şaşırıyorum mesela bazı gazetelerde hemen hemen hiç yok. Zaman gazetesi mesela küçücük vermiş Mısır'da direniş büyüyor diye... İki sütuna. Bir devrimci gelenekten gelmiyor zaman ne Ne olacaktı? <gülüyor> ya, sağ muhafazakar bir gazete. Tabii ki halkın yönetimi eline alıyor olmasından hoşlanıyor olamaz diye de bir böyle düz önerme koysam ortaya garip olur mu? Ee, ya Çünkü hani Cumhuriyet sağ olmak muhafazakar gazetesi de olmak Arap bu. dünyasında neler oluyor diye bir uzun dizi başlatıyor. Uzun bilmiyorum da bir yazı dizisi başlıyor. Bunlarda fayda var ama bu anlama çabaları genellikle e eyleme çabalarını zorlayabiliyor. Yani neylerken evet, yani anlamaya yaklaşım, gerek var mı bilmiyorum. Bence de bu değil. Yani Arap dünyasında neler oluyor diye. Ekmekten isyana da olmasın. Ama yine de bence fena diyecek bir şey yok. Sadece evet, hani o. daha destekçi olmakta fayda var mı? Bizce var. Bu evet, ayrımlar olabilir öyle. herhalde. Akşam gazetesinde hemen hemen zaman gazetesi kadar yer ayrılmış. Berada Mısır'daki hareketin dönüşü yok diyor. Günlük gazetesi de etkisiz eleman olmayacağız diye bir manşet açmış. Bir toplu mezar daha çıkmış yalnız. Oh Mutki'den sonra Elazığ'da da Harpet'te, Kürtçesi öyle anlaşılan çöplükte toplu mezar ortaya çıktı. 93'te yaşamını yitiren çok sayıda PKK'nın asil mezarlarının çöplük olarak kullanılan kısmına toplu olarak gömüldüğü haberi var. O da ağır bir durum tabii. Çok ağır bir durum. Buna belki yarın döneriz ama günlük gazetesi de Mısır'la çok fazla ilgilenme fırsatı bulamamış. Yeni Şafak'ta öyle. Üstüne uçak seni bekliyor demiş ama çok küçük altta bir yerde. Bugün de, de küçük bir... Obama'nın Mısır telefonu ile bir küçük sürmanşet var. Star, evet büyük. Zaten o öyle takip ediyor. Büyük takip ediyor. Devrilmeden çekilme planı diye vermiş. Hürriyette nasıl? Mısır'da askerler kundakçı ve yağmacı abında diye. Hürriyetlerle işte, kaçtılar diye Mısır'da yoksulluğa isyanın 6. gününde ülkenin en varlıklı ailelerini taşıyan... On dokuz Ben yirmi bir demiştim. Yanlış söylemişim. Zaten ikisi Gayri de, de biraz bu dokuz çuval on çuval işi. Kaç olduğunu tam sayısı herhalde belli değildir. Ölü yaralı sayısı bile belli değil. Evet. Ama e, yani gerçekten şeyi anlamak gerekiyor. Yani bazı televizyon ise şunu görüyorum empatik insanlar olarak. Ya birileri gitmek zorunda kalıyor ülkeden. Birileri korkmuş durumda falan. Onlarla empati kuruyorlar. Ya umarım bu böyle devam etmez. Umarım insanlar falan. Ee, yani 30 senedir iniminin milyonlarca insanın üzerinde hem ekonomik hem sosyal olarak çelik bir yumruk gibi duran Ve mübarek rejimi var. Ve hayatlarını almış yok etmiş. Ee, Fiilen de fizikman da öldürmüş. Işte devletin meşru şiddet güçlerini gayet beğeniyle izleyip ardından halk eninde sonunda ayaklandığında aman tanrım umarım bir şey olmaz. Zaten oluyordu yıllardır olduğu için bu oluyor gibi bir durumu görmek gerekiyor. Hani o duygusallığa da kapılmak doğru mu değil mi? Yani çok zor işler ya. Sürekli Heh. tartmak gereken haller. Hayırlısı olsun ama. bir de bizim için söylerler, dünyayı kurtaracağız Bugün doğru düzgün hiç Türkiye'den haber de veremedik. Ve... Bizim de eksiğimiz bu oldu galiba. <gülüyor> Biz de özür dileyelim peşinden. Tek haber verdik ama her günde devrimi olmuyor evet. bir yandan. Evet. Doğrusu öyle. Ee, şey radikal gazetesi de bugün şey demiş. Ee, e, Amr Şalakani Harvard'lı akademisyen Mısır isyanını radikal için izledi Kahire sokaklarından yükselen ses Türkiye batı gibi sessiz kalmasın diyor isyan günlüğü diye bir şey yapıyor radikal ama başlığı iyi değil bana sorarsan umudumuz Türkiye deyince insan başka bir şey anlıyor gene Türkiye eksenli Türkiye yönü odaklı bir şey. Halbuki öyle olmaması lazım. Ama enteresan Davutoğlu son kez konuşsa... mübarecə istifa et buraya kadarmış dese, Mısır halkının yanındayız dese, demokrasi için biz de yardımcı olacağız. Ama önce rejim değişmeli dese. Diyor ki önemli bence o. biraz önce Ali Bilge ile de konuştuğumuz tartıştığımız mesele bunu da dile getirmiş radikal birinci sayfasında. Evet bugün. Hakikaten senin de dediğin gibi tıpkı. Her gün devrim falan olmuyor. Yarın da belki sadece Mısır konuşmak durumunda kalabiliriz. Çok küçük zaten. çok. Da... Belki de sadece Mısır'ı konuşuyor olmayız. Yanında Yemen'i konuşuruz. Lübnan'ı ee, konuşuruz. Tunus'a da tekrar dönebiliriz. Başka Çünkü başka... dönmüş işte şey, İslam. Umarım gider. böyle tek haber vermeye devam ederiz. Fena olmaz. Bülteni genişlete genişlete. Ağzına biber sürelim falan gibi konuşmalar var. Yani bir de onlar var. Evet. evet. Kim küfür etti kime küfür hani etti. Hani iktidara yürüyordunuz diyor başbakan. Bu eşkıyalık sevdası nereden çıktı diyor Halk Partisi'de. Bir o özet da... diyorsun hafta sonu O da diyor ki çok konuşmaya başladı. Çok küfür ediyor. Ağzına biber sürelim. Evet, ee, Erdoğan demiş ya, asıl o küfür ediyor falan. Öyle hadi çocuklar eve. Evet. Evet yani Türkiye'deki haberlerde Bunlar Vardı şey... tabi başka şeylerde ama hani e, hiçbir bunlarla aşık atabilecek Mısır'da olanlarla haberler değildi e, AKP'ye karşı içenler olduğu Cumartesi akşamı içki yasağını Protestosebi bile çeşitli meydanlarda Toplu içişler gerçekleşti e, Gül'ün annesini Ermeni e, Demiş olan Canan Arıtman Mahkum edildi Şimdi bu mahkum edilme iyi mi kötü mü bilinmedi evet. Çünkü Ermeni hakaret sayıldı. Peki e, bir falan. de tecavüz edinerek öldürülen barış gelini Pippa Bakka gibi sanatçı... ...Türkiye'yi tek başına yürüyerek geçmeyi hedefleyen Fransız hemşire Enboa'yı polis ve jandarma koruyormuş. Şimdi bu iyi mi kötü mü aynı şekilde tartışabileceğimiz bir şey. Yani buna iyi mi diyeceğiz kötü mü? Gözüne geçilmesin diye... ...Fransız Pascal Marie Enboa'nın... ...yakın polis ve jandarma korumasında olması. Elbette... ...Irdu'nun namusunu ve... ...hayatını koruması çok iyi. Hı hı. Ama böyle bir duruma... ...sevinecek miyiz? Onu da bilemiyorum doğrusu. Barış İtalya'dan İsrail'e İtalya yürüyen... Pipa, ...Bakka... ...Barış Gelini adı altında ...Barış Kurbanı olmuştu. Bir de... Evet başka da bir şey yok zaten Türkiye'den. Dünyadan da başka birkaç önemli şey var. İspanya'da işsizliğin rekor kırmış olduğunu son 14 yılında Yunanistan'da kaçak göçmenlerin işgal eylemi olduğunu ve Nijerya'da da bir kavgada 35 ödünün Hristiyan Müslüman çatışması olduğunu da verelim ve şimdilik burada bitirelim ve gidelim artık bugün. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. H kaste